Sayın burası TGV'de, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Bekler İnsanlar dizisinde yeni bir programı sunuyoruz. Gaysel Karani Müzik Sahibi Doktor Enver Ören Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er Program Yönetmeni Mehmet Aray. Yönetmen Yardımcıları Ümit İsmailoğlu Niyazi Hancı. Senaryor Abdurrahman Çapar. Yayını hazırlayanlar Hüseyin Aydemir, Mahmut Çetin. Karen ileri gelenlerini niçin buraya topladın? Evet. evet. Merak evet. Merak Ey Karen nasiller. Sizleri buraya davet ettim. Davet ettim çünkü köyümüzün üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Kara, bulutlar, kara mı? bulutlar mı? Evet. Kara bulutlar ya. Siz köyümüzdeki tehlikenin farkında değil misiniz? Ne tehlikesi ya Musattak? Ey Hişam. Sen ticaret için devamlı uzaklarda olduğundan... Karen'deki tehlikenin farkında değilsin. Allah, ne, e, şey, ciddi ciddi ne söylediğinin ne farkında ciddi. mısın Musaddak? Üveys. Bu büyük tehlike Üveys'tir. Tanrılarımıza tapmıyor, bu yetmezmiş gibi onları kötüleme cesaretini gösteriyor. Evet Musaddak haklısın. Delice şeyler söylüyor. Gece gündüz dağlarda dolaşıyor. Tehlike bunun neresinde ya Musaddak? Bırakın dağlarda dolaşsın gönlünce. Yo, öyle deme Hişam. Tek bir yaratıcıdan ve yakında onun bir Resulünün geleceğinden bahsediyor. Kölelerimiz ona inanmaya başladı bile. Garip. Nedir garip olan ya Hişam? Ticaret için gittiğimiz şehirlerde de son peygamberin zuhur edeceğinden bahsediliyordu. Ey karenli asiller! Söyleyin! Üveys'i ne yapalım? Onu kovalım gittiğimde! Kovalım! Habsedelim! Hayır! Hayır! Bunlar üveys'ten kurtulmamız için çare olamaz! Tek çare onu öldürmektir. Öldürmek, Öldürmek, ne diyorsun sen o, Saddak? Katiyen olmaz. Evet, evet, onları, olamaz, şey, Durun! Ne söyleyeceksin ya Hişam? Bakın, übeysin kölelerimizi kandırmaması için daha basit bir yol biliyorum. Söyle ya Hişam, nedir o yol? Onu develerimize çoban yapalım. Çoban, çoban mı? Ya. Demiriz Demiriz yapalım. Bakın, onlar dinleyin beni, ya. dinleyin. ...onu köyümüzden ve kölelerimizden ancak bu yolla uzaklaştırabiliriz. Hiç böyle bir deliye develer emanet edilir mi ya Hişam? Evet, evet. Bence, evet, evet. bence Hişam'ın fikri pek münasip. Hayır, benim yetmiş devem var ve hepsi kıymetlidir. Bir Mecnun'a emanet edemem. Fakat Musaddak, bir düşünsene, üveysi çok ucuza çalıştırabiliriz. Evet, evet. Evet, doğru, doğru, doğru. doğru Doğru, doğru Ey Musaddak! Madem ki bizi buraya toplayıp fikrimizi almak istedin... ...biz de bu karara vardık. Hadi hemen Üveys'i buraya getirin. İşte Üveys'i getirdim ya Musattak. Gel Üveys, otur şöyle. Allah. Hidayet Allah'tandır... O ne biçim kurdu öyle? Sakin ol Musatlak, bağırma. Gel bize, gel. Dinle bizi. Sen atalarımızın dinini inkar ederek suç işledin. Ve büyük bir cezayı hak ettin. Fakat bizim kanımızdansın. Seni bu yüzden affettik. Ey kalbimin büyükleri. Ben suç işlediğimi kabul etmiyorum. Bu yüzden ne cezanıza ne de affınıza muhatap değilim. Şuna bakın. Bu deli karenin en asil insanların huzurunda nasıl bu kadar cüretkar konuşabilir? Durumsuna gününü göstereyim ben. Dur ya Musadnak dur. Reis oğlum. Biz seni buraya başka bir sebeple çağırttık. Sana bir teklifimiz var. Buyur. Eğer kabul edersen seni develerimize çoban yapmak isteriz. Olabilir ya Eba rahat. Peki onları koruyabilecek misin ya Reis? Elimden gelen gayreti gösteririm. Yani? Mutlak koruyucu ancak Allah'tır. Bakın, bakın hala neler söylüyor. bunun öldüreyim şunu. Sen karışma ay, bu işe musaddak. Peki ya üveyiz. Bu iş için bizden ne istersin? Ne verirseniz onu alırım. Her yüz deve için bir gümüş para versek razı mısın? Hayır. Bütün develeriniz için bir gümüş alırım. ah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen hakikaten deli ya Üveys Hiç bu kadar ucuza deve güdülür bu Bu bizimle alay ediyor alay Kusturalım şunu Niçin alay edeyim sizinle ya Musadık Üveys bu dünyaya para biriktirmek için gelmedi Onun için bin deveyi bir gümüşe güterim Günde bir gümüş sarf etmek benim için israf olur Yarısı bile yeter bana. <gülüyor> Söyle bize Bey. Peki Artan'la ne yapacaksın? Fakir birine vereceğim. Ya senden fakirini nereden bulacaksın ha? Yemen'de böyleleri vardır. Nereden biliyorsun? Ya Musaddak. Sizler bulunmadığını nereden biliyorsunuz? Söyleyecek sözünüz yoksa gidiyorum. Eğer razıyseniz yarın develerinizi dağ kapısına getiriniz. Güle güle ya Üveys. Ey Karenliler. Bu nasıl deli? Söyledikleri hep manalı şeyler. Bin deveyi bir gümüşe güden deli değil de nedir? Ben develerimi bir Mecnun'a emanet edemem. Ben Üveys'e güveniyorum. Yarın develerimi dağ kapısına götüreceğim. Hadi dağılalım artık. Hadi Hadi, hadi. hadi. hadi. hadi. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Şu kainatın içinde bir zerre dahi olamayan üveysin rızkını yine verdin. Maddak'ın develeri hariç, Muradi kabilesinin bütün develeri burada. Yalnız, ahali bu kadar deveyle nasıl baş edeceğini çok merak ediyor. Ben vazifemi yapmakla mükellefim. Gerisi Rabbimin bileceği iş. Bürüyün develerim, dağlara gidiyoruz. Hadi, oh! geldik. Hadi yüce Allah'ın nimetlerinden faydalanın ki insanlar da sizden faydalansınlar. Fakat şuradaki deve neden inip duruyor? Dur bir bakayım. Aa, yaralanmış. Ayağa kanıyor. Dur ey mübarek hayvan. Ayağını tımar edeyim. ...bite sardım mı tamamdır. Dur, dur, dur sakinleş. Bakın, saracak bizi nereden bulacağız? Ha, tamam, tamam, tamam. Önlüğümden bir parça yırtarım. Şimdi şöyle sardık mı tamamdır. Ha, ha, oldu işte. Hadi. Tedbir kuldan, şifa Allah'tan. Görmeliydiniz. O azgın develerle konuşup onları nasıl sakinleştirdiğini. Tam üveyse göre değil. <gülüyor> Baksana develerle konuşuyormuş. <gülüyor> Ebu Raat kendi ile itiraf etti. Demek ki hakikaten deli. Ya ama Musaddak. Artık beni ilgilendirmiyor. Nasıl olsa benim develerimi kölelerim otlatıyor. Gerisini siz düşünün. <gülüyor> Dinle Musaddak. Üveyse <gülüyor> deli falan değil. Akıllı bir insin. Neyse lafı uzatmayalım ben gidiyorum. Doğru. Hadi evrat, biz de gidelim. Peki ya akşam vakitte bir hayli ilerledi. Hanım da iyice merak etmiştir. Hoş geldin ya Ebara. Hoş bulduk. Develerin yanında ne yapıyorsun? Yordum. Develerden ömrümde ilk defa bu kadar süt aldım. Ya. Sadece bizim develerimiz değil... ...Karenin bütün develerinin sütleri çoğaldı. Çok tuhaf. Muradi kabilesinin kadınları bayram ediyor. Bu işin hikmeti ne acaba? Galiba Üveys. Üveys mi? Evet. Baksana develerimizi Üveys'e emanet ettikten sonra... ...bütün bunlar oldu. Üveys garip bir insan... ...o her şeye, herkese merhametle muamele ediyor. Eee bunun için mi develerimiz sütlendi yani? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey, Reis'in farklı biri olduğu ve doğru şeyler söylediği. Onun her hal ve hareketinde bir ibret, her sözünde bir nasihat var... Çıldıracağım, çıldıracağım. Köyde herkes üyesi konuşuyor. Bu deliği başımıza tac edecekler neredeyse. Evet Yarmus Ardak. Üveyse duyulan hayranlık her geçen gün artıyor. Bu işe bir son vermeliği son. Yarmus Ardak gel inat etme. Sen de develerini üveyse ver güçsün. Hayır, katıyan olmaz. Mesele sadece develer olsa iyi. Nedir mesele? Tanrılarımıza muradi kabilesinin itimadı kalmadı. Develerimi üveysin sürüsüne katarsam o zaman her istediğini yapar. Evet doğru. Şimdi beni iyi dinleyin. Evet. Bir an evvel üveysen kurtulmalıyız. Fakat Musaddak Karen ahalisi ne düşünür? Merak etmeyin. Kimse bir şey bilmeyecek. İşte geliyor. Hazır mısınız? Evet. Hadi güzel develerim. Evlerinize dönün. Bizler bugünkü haklarınızı aldınız Kulların da hakkını verin Şaşılacak şey Azgın ceveleri nasıl da uslu uslu yürütüyor Sanki kendi başlarını evlerine dönüyorlar Bırakın fısıldaşmayı Hadi tam sırası Ne oluyor? Ne oluyor Ne yapıyorsunuz Bırakın beni Tutmayın. Bir de karşı geliyorsun ha. Şimdi görürsün sen. Gel buraya. Durun. Durun beni nereye götürüyorsunuz. Bırakın. Bırakın beni. Ya İbarat. Ya İbarat. Sen misin Hişam? Gelsene içeriye. Hayır hayır girmeyeceğim. Köyde herkes bayram ediyor. Gördün mü develeri? Evet Hişam. Her şey meydanda. Şaşılacak bir hal karşısındayız. Ya ibarat. hemen Üveyse gidelim. Ona hediyeler götürelim. Çok iyi düşünmüşsün ya Hişam. Hadi gidelim. ...işeride kimse yok. İsterse içeri şeye girip bir bakayım. Belki uyuyordur. Hadi sen gir. Ben burada bekliyorum. Aa. Bu Üveys'in Aa. hasta annesi. Aa. Aa. Üveys. Sen misin yavrum? Hayır efendim. Ben Hişam'ım. Üveys'i görmeye geldim. Ha. Üveys daha dönmedi ki. Dönmedi mi? Ha. Ee, ama nasıl olur? Develerimizi salmıştı. Nasıl? Aa, öyleyse nerede üveysin? Boşuna bir iş gelmesin. Yok yok yo, üzülmeyin. Siz şu hurmaları ve ekmeği alın. Belki birazdan gelir. Ne olur. Üveysini bulup yanıma gönderin. Ben onsuz ne yaparım? Merak etmeyin hemen üveysi buluruz. Annesini hiç yalnız bırakmazdı. Nereye gitmiş olabilir ki? Başına bir iş gelmesin. Yürü köye dönüyoruz. Her yeri arayalım. Müzik Hala bir haber yok. Ebu Rahat. Ebu Rahat. Ne oldu İçham? Reis'ten bir haber var mı? Evet. Musatlak güveysi ve sonra da hapsetmiş. Ne? Bak şu serçemin yaptığına Şam hemen Musattak'ın evine gidiyoruz Musattak Ya Musattak aç kapıyı Buyurun kabilemin şerefli insanları ya Musaddak Duyduk ki Üveys'e zulmetmişsin O bizim kanımızdandır Üveys nerede çabuk söyle Onu almaya geldik Ya Musaddak Benim kölelerimi kandırmaya başlamıştı Ben de onu hapsettim Derhal onu bize vermeni istiyorum Müsaade edin cezasını çeksene insafsız Kabilemizin büyüklerine nasıl karşı gelirsin Karen köyünden kovulmak mı istiyorsun? Ha? Üveys buna değmez onu sizin hatırınız için affediyorum. Alın. Gel ya üveys. Artık kurtuldun. Musaddakın zindanından kurtulmak kolay. Asıl dünya zindanından nasıl kurtulurum... ...siz onu bana haber verin. geldik. Şu kuyunun başında biraz oturup nefesleniyorum. Hem de konuşuruz. Oh. Ya üveyiz. Sen bu develere nerede otlattın ki? Böylesine semirdiler ve bakraç bakraç süt verir oldular. Her zamanki yerde otlattım. Dağ kapısında. Ama biliriz ki oralarda doğru dürüst ot yoktur. Hayvanları başka yere götürmedin. Hişan. ...şu bize doğru gelen yaşlı kadını tanır mısın? Evet ya Eba Rahat. evinin arkasındaki kulübede oturur. Acaba nesi var? Çok telaşlı görünüyor. Übeys. Übeys nerede? Onu gösterin bana. İşte burada. Yanımızda duruyor. Übeğiz. Oğlum. Evimin aylardır iyileşemeyen ayak yarısını... ...bir günde nasıl iyileştirdi? Bir günde mi? Nasıl olur? Ben... ...sadece sardım. Sihir mi yapıyorsun yoksa üveys? Ben sihir bilmem ya Ayşem. Dediğim gibi yarıyı sadece sardım... ...ve şifa vermesi için Allah'a yalvardım. Peki bahsettiğin Allah neyi beğeniyor... ...neyi beğenmiyor? Bunları yakında gelecek olan Resul'den öğrenebiliriz. Bu Resul Yemen'den mi çıkacak ya üveyiz? Hayır. Yemen'den çıkıp çıkmamanın ne kıymeti var ki? Mühim olan... Getirecekleri dini Çok yalnız kalıyorsun Üveys Sonra bu hayaller sana hakikat gibi geliyor Behimler içindesin Hadi evlerimize dönelim Nereye Üveys Sen gelmiyor musun Ben ekmekle hurma alacağım Siz gidin Üsame Üsame Kulübenin içinde olmadı İnşallah hala yaşıyordur Üsame Sen misin Üveys? <gülüyor> beni hala unutmadın mı Ya Üsame Bak kurma ekmek getirdim Karen Beni unutmayan Yalnız sen varsın Sen ne mübarek bir insansın Ya Üveys? Estağfurullah Mübarek olmak Allah'ın dinine uymakla mümkün Beklediğimiz din neredeyse doğacak Doğacak değil mi Üveys? Kalbime sanki bir şeyler geliyor Hüsame Ben istemesem de kalbime gelenler Söz olup dudaklarımdan dökülüyor Geç oldu Ben gideyim Az daha kalsan. Annem Annem merak eder Hadi Hüsame. Allah'a ısmarladık. Güle güle ya Übeyiz. Yine gel olur mu? Ben artık gideyim anne. Gün doğmak üzere. Ne oldu Übeyiz? Olur olmaz yerde konuşma. Uzaktan uzak dur. Sen üzülme anneciğim. Eden bulur, eken biçer. Ver elini öpeyim. Güle güle oğlum. Seyitlerimi unutma. <Gülüyor> Gelin buraya pis köleler. <Gülüyor> Mühit kadar olamadınız. Ne kadar devreyi göremiyorsunu? Efendim. Dur. Ah, cı... ah. cı... ah. cı... ah. fı... Ne oluyor? o. Bu çatlaç öldirecekler. Ne oluyor bu develere? Üşüme <gülüyor> geliyorlar. Üşüme geliyorlar. Durun bunları. diyorum. geliyor. Ne olur yardım edin, yardım edin Allah. Reis koşarak bu tarafa geliyor. Ey demeler! Bırakın onu! Kim olursa olsun Allah'ın kullarına acımak lazım. Bırakın onu! Hadi söz dinleyin! <gülüyor> Başım, elim, el, benim. Ne oldu bana böyle? Demeler! Neyse bedeniz efendim. Ya Musadak... Ha. ...heveleri neden bu kadar kızdırdın? Al, al hayvanları götür başından. Bundan sonra çobanları sensin al. Peki, peki. Hadi yavrularım. Dağ kapısına doğru. Gelin benim kınalılarım. Ey musaddak. Şimdi ikna oldun mu? Üveys bambaşka bir insan. Hepimizden farklı. ...azgın develer nasıl birdenbire kuzu gibi oldular. O dağda çobanlık yapmaya başladığından beri... ...kır bayır çimenlik oldu. Ve işte bir sır var ama acaba ne? Ben daha gidiyorum. Üveys'in yanına. Bakayım neler oluyor. Ben de geliyorum bekle. ...ben geçmiş gibi. Geldiğimizi görünce muhakkak sevinir. Hadi yanına gidelim. Üveys! Buyurun kardeşlerim. Seni ziyarete geldik ya Üveys. Bak, ekmek ve hurma da getirdik. Ekmek ve hurma? Zahmet etmişsiniz. Sen Karenlilere büyük bir iyilik yaptın. Bereketimiz arttı. Lütfen buyur. Ey Karenliler! Hayır için en muhtaç olanlardan başlayın. Kabul et ya Üveys. Etmezsen üzülürüz. Öyleyse biraz ekmek. iki tane de hurma yeter bana. Negerleriyle başka insanlar doyabilir. Nasıl? Ne demek istediğini anlayamadık ya Üveys. Hurmaları Üsame'ye götürünüz. Sorarsa Üveys gönderdi dersiniz. Hı. Pekala. Ayrıca Musaddak'ın evinin arkasında yaşlı bir kadın vardır. Ekmeği ona verirsiniz. Eğer sorarsa... Musaddak gönderdi dersiniz Fakat e, fakat musaddak böyle bir şey yapmaz ki Olsun Senelerden beri hep Musaddak gönderdi diyerek veriyorum Musaddak'ı felaketlerden O fakir kadının duaları muhafaza etmiştir Hadi Lütfen ekmeği ona götürün Peki Yübeys Dediklerini aynen yapacağız Hadi gidelim Size müsaade Selametle gidin Ayağa kalktı, konuşacak herhalde Ey Karenliler Ey Karenliler dinleyin beni Tutun tutun Üveyse deli diyorduk Artık gerçeği görmemiz lazım Ne? Ne dedi Neburat? Evet o her bakımdan hepimizden üstündür Bir deve çobanı mı bizden üstüne? Ya Musaddak Üstünlük çobanlıkla ağalıkla ölçülmez Mesela sen Ne olmuş bana sana senelerce hizmet eden kölen Üsame'yi gözleri kör olunca azat ettin. Ona şimdi kim yardım ediyor biliyor musun? Kim? Üveys. <gülüyor> Onun kendisine bile faydası yok ya ebarat. Bak şu yanında duran iki genç bana neler anlattılar. Senin ölüme terk ettiğin Üsame'ye o fakir haliyle bakan Üveys'tir. Evinin arka tarafında oturan fakir aciz kadını... ...hem de senin adına görüp gözeten yine Üveys'tir. Bunlar bize yeni şeyler öğretti. Bu durumda insanız diye yaşamaktan hala utanmayacak mıyız? Bırak bunları Ebu bırak. Mesele sadece yemek, içmek, yapmaksa bu hayvanlarda da var. Ya Musaddak, artık uyanmalıyız. Zaten Üveys'in söylediğine göre... ...âlemleri nuruyla aydınlatacak olan peygamberin gelmesi pek yakınmış... Buna sende mi inandın ya ebarat? Görürsün ya musabdak. Anne. Ha. Sen hala uyumadın mı? Vakit ha. çok geç oldu. Bu gece kardemli tuhaf üveysin. Gözlerim bir türlü uyku tutmuyor. Evet anne. Etrafta ah. o kadar aydınlık ve sakin ki. Beni kapı önüne çıkartıyormuşsun üveys. Gel öyleyse sırtıma, ha. Gel. Ah. Ah, Kollarıma iyi tutun. Ha ah. ah, tamam. Ah. tamam. Tamam tamam tamam tamam. Ah. Gel, ha. Ah. Evet. İşte geldi. Çömeliyorum, ha. yavaşça sırtımdan inmeye çalış. Evet işte. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Oh. Oh. Ne ılık bir rüzgar esiyor Oh, çok ferahladım. Ah. Ne kadar farklı bir gece. Mehtap nur gibi yağıyor. <gülüyor> Bu koku <gülüyor> ne? Mis gibi, amber gibi. Çocak gibiyim, içim huzur doluyor. Bugün, bu gece kainatta bir farklılık var. Evet, evet. Zamanda bir farklılık oluyor, Ve güzellik doğuyor. Allahım, sen her şeye kadirsin. Belki de ahir zaman peygamberi son dini tebliğye başladı. Anne, anne, öyle zannediyorum ki ahir zaman peygamberi son hak dini açıkça tebliğe başladı. Olabilir. Derhal gitmeliyim. Nereye yavrum? Son peygamberi görmeye. Son peygamberi görmeye. Ya ben? Annen ne olacak? Annemin ihtiyaçlarını temin ettikten sonra, gösterip atm anneciğim, ihtiyaçlarını temin etsin. Ben temin, temin anlamam. Olmaz dedim. Bir peygamber ki, 18 bin alem onun hatrı için yaratıldı. Bütün hak din ve kitaplar onu müjdeliyor. Bütün yaratılmışların en üstünü. Evet. Doğrudur. Doğrulundan şüphen mi var anne? Benim oğlun olduğundan. Benim insan olduğumdan, senin insan olduğundan, ekmeğin varlığından, suyun varlığından, ateşin varlığından şüpheleniyorsan, bu mutlak hakikatten de şüphelen. Yıllardır hasretiyle yandığım, piştiğim, kavrulduğum Peygamber tarih sahnesine çıkıyor. Ben onu görmeye, bastığı yerleri öpmeye, huzuruna varıp onu dinlemeye, getirdiği dini öğrenmeye gidemeyeceğim. Bunu öz annem, can annem. Aziz çok görecek öyle. Sen çocuk musun ki ağlıyorsun? Sadece çocuklar mı ağlar? Ya. Ağlamak ne büyük nasip. Allah'ım... beni göz pınarları kurumuş merhamet... ...fukaralarından etme. Ah anne... ...sana ızdıraplarımı nasıl anlatayım? Ben ona iman etmek için varım. Onun muhabbetiyle yaşıyorum. ...beni sanki diri diri toprağa gömüyor... ...sanki öldürüyor musun anne? Anne! Annem benim! Gel bana acı. Aç. Açıyorum. Hayır. Sen bana acımıyorsun ama... ...kıyamete kadar gelecek meminler... ...halimi acıyacaklar Dur ya ebarat bu ihtiyar halinle ne yolculuğu böyle? Bu yolculuk başka Mekke'ye Resulullah'a gidiyorum. Resulullah'a mı? Evet ya Hişam gece üvey ziyaretime geldi. Peygamberin İslamiyet'i tebliğe başladığını söyledi. İyi düşündün mü peki? Sen ne diyorsun Hişam? Yahudiler ve Hristiyanlar dahi son bir peygamber geleceğini bildirmiyorlar mı? Hem Üveys doğru bir insandır. Ben sözlerine tereddütsüz inanırım. Üveys'e hepimiz inanırız. O halde ne duruyorsun? Gel birlikte gidelim. Hmm. Cevap vermedin. Bilmem ki hakikat güneş gibi ortada. Bu kadar işaretten sonra kararsızlık olur mu ya Hişam? Taklısın. Durmak olmaz. Ben de geleceğim. Senden bunu beklerdim ya Hişam. Hadi. Üveys de gelseydi ne güzel olurdu. Aramızda bu şerefe en ziyade layık olan üveystir. Lakin annesi. Annesinden müsaade alamıyor. Sevgiler bazen insana ayak bağı oluyor. Biz gidecek ve öğrendiklerimizi gelip nakledeceğiz. Hadi. Develer hazır. Uzun çöl yollarına yetecek kadar bol su alalım. Panayır mevsimi. Mekke herhalde epey kalabalıktır. Gidiyoruz ama... Anlasın ne? Üveys için çok üzülüyorum. Anasını bir türlü ikna edemedi. Ya maalesef. Kolay gelsin. Bari onu görecek gözleri göreyim dedim. Sen bizden daha layıksın ya Üveys. Ama kısmet işte. Üveys hasretin mahkumudur. Siz selametle gidin. Üveys'ten selam götürün. ...sana çorba hazırladım. Canın istemiyor oğlum. Kaç gündür ağzına bir tek lokma koymadın. Yemen lazım. Korkuyorum oğlum. Ebu Rad ve Hişam dönmeden... ...hak öğrenmeden ölmekten korkuyorum. Onlar gideri ne kadar olduğu ve isim. neredeyse anneciğim. Bütün karenliler onların yollarını gözlüyor. Ebu Rad'ın yakınları... ...gidişine sebep oldum diye sana kızıyorlar değil mi? Aslında onların ne büyük bir saadet içinde olduklarını bilselerdi... ...bana kızmazlardı. Hadi, çorbanı soğutmadan içen Peki, peki veysel. ...beni Cebeli Hamra'nın en yüksek yerine topladın. Hani neredeler? İnşallah gelecekler. Bekleyin. En ufak bir kıpırtı bile yok. <gülüyor> Sen hayal görmüşsün yine. Hani neredeler üveys? Neredeler? Boyan meydana çıktı üveys. Sen yalancının birisin. Ben yalancı değilim. İyamu üveys. Hani neredeler? Yalancı! Yalancı! Yalancı! Ya, ya, ya, Şimdi sana Ağzım. gününü göstereceğim. Geliyorlar! ...atla inşam geliyor. Şey tamam. Karen'e aydınlık getirdiniz ya ebarat. Siz Resulullah Efendimiz'in yanından döneli pek kısa zaman geçti. Ama neredeyse bütün Karen ailesi Müslüman oldu... Her şey birden nasıl da değişip güzelleşti. Evet her şey değişti. Ama değişmeyen iki şey kaldı Karen'de. Biri musaddak, diğeri üveys. Musaddak hala inat ediyor. Musaddak'ı rahat bırakın. Zamanla o da kabul edecektir. Lakin üveys pek üzgün. Kainatın efendisini bir defacık görebilmek için yanıp tutuşuyor. İhtiyar annesi hasta ve ama olduğundan onu yalnız bırakıp gidemiyor bir türlü. Ey Karendiler, gelin üveyse yardımcı olalım. Annesine kadınlarımız bakar. Üveysi Mekke'ye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gönderelim. İyi düşünün ya Ebarat, o buna layıktır. Yarın üveysle konuşalım. Doğru, doğru. Rabbime şükürler olsun. Namaz kılınca kuş gibi hafifliyorum. Öveysin. Hamdolsun Allah'a ki... ...senin gibi hayırlı bir evlat verdi bana. Sen yardımcı olmasan... ...nasıl abdest alır, nasıl namaz kılardın? Sana hizmet etmek benim vazifem anne. Neyin var lilleysin? ...neden iş çekip duruyorsun? Yok bir şey. Var, var, belli. Bilmem ki anne, nasıl anlatsın. Hadi, hadi anlat, benden gizleme. Mekke. Mekke'ye gitmek istiyorum. Yine aynı istek. Mekke. Ah mübarek diyar. Düşünsene anneciğim. Allah'ın sevgilisi... ...alemlere rahmet olarak gönderilen... Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada. Onun nurlu yüzünü görmek. Mübarek sesini işitmek. Sohbetinde bulunmak istiyorum anne. Müsaade et anneciğim, müsaade et de... ...onu görebilmek arzusuyla yanıp tutuşan kalbim ferahlasın. Mekke'ye gitmeyi bu kadar çok mu istiyorsun? Ah annem! Nereye, ne yana dönsem... ...onun gül kokusunu duyuyorum... Ne olur anne onu bir defacık görebilmem için bana izin ver. Oğlum senin Mekke'ye gitmeni ben de isterdim. Ama şu hasta ve yaşlı halimde sensiz ne yaparım ben? Anneciğim senin yiyeceğini suyunu hazırlar yanı başına koyarım. Bir solukta Mekke'ye varır. Efendimizin gül yüzünü görür. Mübarek nazarlarına muhatap olur. Sohbetiyle bereketlenirim. Bana bu saadeti bahşet. Ne olur müsaade et anne Ama Ama ya peygamberimizi evde bulamazsan Anne sana söz veriyorum Peygamber efendimizi hane-i saadetlerinde bulamazsam Bir an bile beklemeden geri dönerim Heh. Ne dersin? <gülüyor> Yeter Anladım anneciğim Anladım Rıza yok gitmeme Anladım sen benim gören gözüm, tutan elimsin. Sen gidersen ben bir inşan olurum. Allah herkesi erzeli ömürden muhafaza buyursun. İnşallah, İnşallah o büyük peygamberi görmeden de onun sevgilisi olursun. İnşallah. Amin. Ne zamandır sesleniyorum. Kusura bakma. Dalmışım işitmedim. Buyur bir arzun mu var? Seyineceğim bir haberim var. Ya. Musaddak ya üveyiz. Musaddak da Müslüman oldu. Elhamdülillah. Hakikaten güzel bir haber. Ve hemen efendimizi görmek için Mekke'ye gitmeye karar verdi. Hadi üveyiz sen de katıl birlikte gidin. Ah, bunu nasıl şiddetle arzu ettiğimi biliyorsun. Ama yine biliyorsun ki annem... Sen onu merak etme, kadınlarımız annene bakacak. Allah razı olsun ama annemin gönlü gitmeme razı değil. O razı olmayınca da yola çıkamıyorum. Hikmetinden sual olunmaz ya Rabbi... Ya Hişan Selamünaleyküm ya Musattak Aleykümselam Nereden geliyorsun ter içinde kalmışsın Dağdan dağdan geliyorum Dağdan mı Ne işin vardı dağda Üveysi görmeye ondan nasihat almaya gittim Zavallı Üveys Annesinin ve Peygamber Efendimizin vefatından sonra iyice inzivaya çekildi E Konuşabildin mi bari Konuşmak istedim ben dünya işleri için sohbet etmem ya Hişam. Niçin geldin dedi. Nasihat almaya geldiğimi söyleyince... ...yattığın zaman... ...ölümü yastığının altında bil. Kalkınca da karşında. Ölüm hepimize bu kadar yakın dedi. Ve sustu. Yattığın zaman ölümü yastığın altında bil. Kalkınca da karşında. Ne ibretli bir söz ya Hişam. Evet ya Musattak. Bu söz... Kimseyi incitmeyen ve kimseden incinmeyen üveysin sözü. Keşke biraz daha sohbet edebilseydik. İki devreli adam yaklaşıyor. Kim bunlar ya Ahişan? Yabancı olmalılar. Her ikisi de ne kadar heybetli. Evet. İkisinin yüzleri de ışıl ışıl. Sanki onları daha evvel görmüş gibiyim. Selamlar ekm, aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Bu köyün adı Karem midir? Evet, burası Karemdır. Burada Üveys adında bir zat varmış. Onu ararız. Evet, Üveys develerimizin çobanıdır. Onu neden ararsınız? Üveys El Karani'ye teslim edilecek bir emanetimiz vardır. Emanet mi? Ona kimden, nereden bir hediye gelirken? o kimseyle dünya işi konuşmayan insanların ağladığına gülen gözlüklerine ağlayan avamın yaptığının tersini işleyen biridir bu kadar yeter tamı tamına aradığınız kişiyi tarif ettin şimdi de yerini söyle bakın şu dağı görüyor musunuz evet işte Üveysel Karani oradadır hadi ya Ali. hemen gidelim aman ya rabbi Ali mi dedi? Evet, Ali dedi. Ne bunlar ya attı? Yüzün sarardı. Bunlar, bunlar Peygamber Efendimizin dostları Hazreti Ömer ile Hazreti Ali olmasın ya aşkım. Yazıklar olsun bana. Nasıl da tanıyamadım? ...benimizin bize vermiş olduğu bir isimlardır. Karen'de üveyslerler. Ya reis, lütfen avucunu açar mısın? Elbette, işte, buyurun. Evet. Aynen efendimizin işaret buyurdukları gibi. Elinin ayasında bir gümüş para büyüklüğünde beyazlık var. Sizler kimsiniz? Avucundaki lekeyi kimse bilmez. Sizi kim gönderdi? Üveys budur ya Ömer. Resulullah Efendimizin üveys el karani ihsan ve iyilikte en hayırlısıdır. Kıyamet günü müminlere şefaat edecektir diye buyurdukları üveys el karani budu. Evet yani benim kalbimde öyle diyor. Üveys karşınızda. Siz, siz, yoksa siz onun dostları Ömerle Ali misiniz? Evet. Allah'ım bu saadet. Bu ne şeref. Ne olur, ne olur ellerinizi verin. Ona, ona dokunan ellerinizi yüzüme gözüme süreyim. Allah'ım. Fakat, fakat beni nereden tanıyorsunuz? Ya Üveys, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam ettiler ve mübarek ırkalarını sana hediye etmemizi vasiyet buyurdular. Emaneti getirdik. Aleyküm selam ama alemlerin efendisi beni görmediler ki... ...o oh, seni tanıyordu ya üveyiz. Kainatın efendisi mübarek yüzünü bu illere döndürüp... ...Yemen tarafından rahmet rüzgarları esni duyuyorum buyurdular. Herhalde yanılıyorsunuz. Ben, ben bu saadete layık biri değilim. Ben günahkar bir kimseyim. Hayır, sen peygamber efendimizi görmediğin halde... Ondan seyiz alarak yüksek derecelere kavuşansın. Bu yüzden sana üveys istenmiş. Dünyada kaç yemen, kaç karen ve kaç karenlik üveys vardır? Kaç üveysin avcunda bu beyazlık bulunur? Hayır ya üveys, biz yanılmıyoruz. Fahri Kainat Efendimiz bize bütün işaretleri bildirdi. Aradığımız sensin. Allah'ım, kimle gel üveys? Neden titriyorsun? Düşüyorum. Ve Heyecanından olmalı. Tir tir titriyor. Allah, Allah, Allah. İşte. Resulullah Efendimiz'in hırkası. Buyur Yahweh. Allah, Allah'ım. Bu hırkayı giysin. Ümmetine dua etsin buyurdular. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ve ey bu eşsiz şerefi bahşeden Rabbim, üveysi ve bütün ümmeti Muhammed'i yine onun hatırına affeyle. Amin. altında bil. Kalkınca da karşında. Ölüm hepimize bu kadar yakın. Tecerete sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.